Șoara merge din, să-n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 Değerli dostlar hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum Bugün 10 Haziran Çarşamba 94.9 Açık Radyo'dasınız Vallahi rahatladık İçimizde bir ee, Bahar sevinci var Nedendir Sormayın artık Açık Radyo dinleyiz, dinleyicisi olarak Neden olduğunu biliyorsunuz Bugün Gündemime dönmüş oluyorum artık Ee, haftalardır üstümüzde bir gerginlik, bir sıkıntı, bir sıklet vardı bugün. Ee, kendi gündemimize döndük. Her ne kadar biraz dokunaklı bir müzik dinletecek olsak da size... bere Beryan'ın kendi serveni içinde... Ee, ...bu da bir parça zaten. İşte asıl kendi gündemimizde devam ediyoruz. Yunanistan'ın kuzeyindeyiz, Epir bölgesindeyiz bugün... Epir bölgesinin yetiştirdiği en büyük klarnetçilerden biri. Birçok var çünkü. En büyükler dediğin, en büyükler demek lazım. Ee, belki 10 tane, 15 tane birbirinden harika Epir'li klarnetçi sayabilirsiniz. Ee, bilinmeyenleri de e, bir kenara atarsak. Ee, Grigoris Capsalis'ten bahsediyorum. Grigoris Capsalis gerçekten e, müthiş bir klarnetçi. Abartısız, Ee, aynı zamanda da her müziği hakkıyla çalan işte e, piyasa sanatçılarına bilinen sanatçılara da eşlik etmiş o zaman gerektiği gibi çalmış ama özellikle Zagori <gülüyor> Epir bölgesinin bir alt e, bölgesi olarak nitelendirebileceğimiz Zagori bölgesinin e, halk şarkılarını halk müziğini ...ki hepsi şarkı değil bunların... birçok enstrümantal. Enstrümantal müziğin... ...çok önemli bir e, yeri var bu bölgede. Evet, Zagori bölgesinin... ...halk müziği geleneğini ve... ...yan-yan şehir şarkıları geleneğini... ...müthiş... E, ...hazmetmiş, özümsemiş... ...inanılmaz bir yorumcu... ...inanılmaz bir e, halk müziği ustası. E, Grigoris Capsalis'in... E, ...meşhur bir... E, ...yani birçok klarnetçinin... E, çaldığı önemli bir ne diyelim e, masa başı teması ile başladık programa. E, insanlar tabii ki içerken ya da konserlerde veya e, panayırlarda e, zevkle dinledikleri e, ağır havalardan biri. Ve artık bu bölgede pek hızlı hava da yok yani açıkçası. E, Epirin karakteri Birazcık daha e, ne diyelim hani alışkanlık terminolojisi ile kullanıyorum. Biraz karanlık bir müzik, e, epir müziği. Biraz içe dönük bir müzik. E, teknik olarak da genel olarak pentatonik bir müzik. Yani 5 sesten oluşan e, gama dayalı bir müzik. E, tampere değil. Yani batı normları dışında e, arkaik özellikleri çok fazla. ...bir müzik geleneği... Ee, ...aynı zamanda... E, ...çok sesli... ...geleneksel müziği de... E, ...bünyesinde barındırıyor... ...hemen... ...daha da kuzeydeki Arnavutluğun güneyiyle... E, ...kardeş bir müzik... ...müzik geleneği var... ...ve bu bölgede yaşayan... E, ...ulahlarla da... E, ...çok yakın müzik gelenekleri var... ...birbirinin içine girmişler... ...nerede... E, ...ulah bitiyor, Arnavut başlıyor... ...nerede Arnavut bitiyor... Epirin e, hani Ortodoks Yunan halkının e, müzik geneliye başlıyor. Bunu kesinlikle ayırt edemezsiniz. E, ancak yani bu müziğin gerçekten içinde olan ve temaları bilen insanlar e, ayırt edebilir. Bir de işte icracıların e, adından geldikleri yöreden e, bu müziklerin bir de tabii ki eğer şarkı varsa söylendiği dilden e, ayırt ed edilebilir bu Üç gelenek yani Yunan, Arnavut ve Ulah geleneği burada e, sımzıkı birbirine kenetlenmiş. Evet e, Grigoris Capsalis'in biyografisine geçmeden önce bir şarkı daha dinleyelim. E, dinlediğimiz albüm e, iki CD'den oluşan e, Patimata adlı bir albüm ve e, Grigoris Capsalis dışında Diğer bir isim var çok önemli. Yannis Papacosta. Yannis Papacosta yine bölgenin en büyük şarkıcılarından, en önemli şarkıcılarından e, ve nesiller boyu şarkıcı yetiştirmiş. Fulyarades yani Kaşıkçılar Köyü'nden gelme. Hep e, yani bir müziği denince ilk aklı gelen solistlerden, şarkıcılardan biri. E, aynı zamanda da Laota sanatçısı Hristos Zotos var bu albümde. Tabi başka müzisyenler de var ama bu üçünün e, ismi özellikle belirtilmiş. Zaten geriye kalıyor? Keman ve def kalıyor. E, def diyorlar. Defi diyorlar. Bu ritim çalgıya, ritim saza. Ya da bazı bölgelerde de Dakares Yani daireden gelen e, bir kelime. Dakares diyorlar. Şimdi e, Grigoris Capsalis'in eşliğinde şarkıcı... Yannis Papakos'ta'yı dinleyelim. Ondan sonra e, biraz biyografi konuşalım. Hala e, aynı albümdeyiz. Yani Grigoris Bittikotis... E, Grigoris Capsalis... Bittikotis değil, o da başka bir Grigoris. E, Grigoris Capsalis'i ve e, Yannis Papakos'ta'yı dinliyoruz. Müzik <gülüyor> the mm -hmm. Beş dörtlük bir parça dinledik. Yani bir, 2 1 iki, üç diye giden bir e, ritim. Bu bölgede e, çok yaygın. Epir'de çok yaygın. Bakalım Gr Grigoris Capsalis kimmiş? E, Zagori ve Yanya Geneliksel Müziği'ni dinledik temsil eden önemli ustalardan birisi. Ee, aynı zamanda da ticari kayıtlarda da de, Laika dediğimiz e, şehir çağdaş müziğinin de e, önemli eşlikçilerinden pek çok bilinen isme e, plaklarda albümlerde e, eşlik etmiş. 1929 yılında e, El Apatopos köyünde doğmuş Zagori bölgesinin Tabii ki ...ve klarnet ilgisini... ...babası ve dedesinden almış. Yani onların... E, ...ünlü müzisyenler olup olmadıklarını... ...belirtmemiş... E, ...Yunan... Hmm. Yunan e, ...Wikipedyası... ...bu arada... ...tercümeyi bana ulaştıran... E, ...sevgili arkadaşım... ...İvi Dermancı'ya buradan teşekkürlerimi yolluyorum. E, meşhur... ...yıllar önce... ...bu programa konuk olan... ...ünlü büyük usta... ...Vasilis Salihas çalışmış... Ee, yine Epirli müzisyenler Filipos, Rundas e, ve Halkias ailesi Halkiades ailesi ve Hronis e, Kapsalis ile e, çalışmalar yapmış e, onlardan feyiz almış 1960'ların e, 1960 başındaysa bir oluşum e, gerçekleşmiş Zagori bölgesinde bölgenin müzisyenleri Takutsia <gülüyor> ...adlı bir e, grup kurmuşlar ki... E, ...bölgenin bütün halk müziğine... ...hakim... E, ...önemli bir e, oluşum... ...bu oluşumun içinde yer almış... E, ...ileride... ...Takutsia'nın... E, ...bir... ...Panayır'da yaptığı... E, ...albümden de bir parça dinleteceğim... E, ...aynı zamanda bu albümle... E, bu, ...bu grupla... ...Fransız Inedi... ...firması bir albüm çıkarmış... Epirin müzisyenleri diye Takutsya diye. Ee, dediğim gibi Takutsya bu bölgenin müzikal arşivi gibi. Yunanistan'ın her yerin, her yanında tabii ki ülke dışında Avrupa'da e, ve özellikle de Yunan diasporasının bulunduğu her yerde konserler vermiş 1993 yılında e, Megaro Musiki denilen harika bir yer var. E, Yunanistan'da. Bütün Ee, ünlü müzisyenlerin yani hem ünlü hem de seçkin müzisyenlerin e, konser vermeye can attığı harika bir e, mekan bizdeki ne diyelim eski AKM gibi veya Cemal Reşitri gibi bir yer e, klarnetçilere atfedilen bir gece yapılmış burada ve e, Gregoris Kapsalis Tabii ki e, yer almış bu konserde e, az önce söylediğim gibi Fransız radyosunda kaydedilen bu albümleri Inedi tarafından basılmış. Aynı zamanda Lykion Hellenidon, Hellenidon adlı bir e, Halk Müziği Araştırma Kurumu var. Orada e, albümleri yayınlamış, yayınlanmış. Yunates Belediyesi ve Zagori Kültür Derneklerinin yaptıkları çeşitli albümlerde de e, Gregoris Grigoris yer almış. Eee yanıda bir bir lisede eee Bir ara klernet öğretmenliği yapmış. şarkıda da söylüyor. Ve e, az önce de dediğim gibi ağırlıklı olarak özellikle son yıllarda ki artık e, yaşayıp yaşamadığından emin değilim. E, Wikipedia'da belirtilmemiş. E, muhtemelen yaşıyor ama klernet çalabildiği konusunda kuşkum var doğrusu. 1929 doğumlu olduğuna göre. E, yakın zamana kadar yaptığı kayıtlarının çoğunu Fulyarades Köyü'nden, Kaşıkçılar Köyü'nden yetişme Yannis Papakosta'yla e, yapmış e, ve tabii ki lağıtucu Ristos Zotos'la şimdi aynı albümden e, Patimata albümünden ilk dinleme başladığımız albümden bir Miroloy dinleteceğim Miroloy ne demek? Ağıt demek ve e, Epir müziğinin aslında omurgası miroloyi Ee, bir takım normları Olmakla birlikte e, Yani kendi içinde Kuralları e, uyulması Gereken bir takım temel şeyler Olmakla birlikte e, Büyük ölçüde müzisyene Pay bırakan Zaten yani bu epil müziği böyle Genel olarak aslında hani Tabi ki temalar belli ama Onun için içinde çok özgürsünüz Onları Kendiniz gibi yorumlamakta Çok özgürsünüz hani Ee, herhangi bir Epir şarkısının notasını önümüze koysak ve öyle o şekilde notada yazdığımız gibi çalsak e, yukarıdaki kargalar bile bizi güler. Hani çok içinde derinliğe olan bir müzik. Kendinizden çok şey kattığınız bir müzik. İşte bu Ağıt formu, Miroloy formu e, formlar içinde Epir'de en özgür formlardan birisi ve bütün klarnetçiler Miroloy'deki ustalıklarıyla Ee, anılıyorlar. İşte şimdi Grigoris kapsalisten bir e, miroloy bir alt dinleyeceğiz. Ağıtlar uzun sürüyor. Gerçek hayatta da uzun sürüyor. Doğaçlamaya çok yer bırakan bir form olduğu için e, Örneğin bu, bu miroloji, bu ağıt 10 dakikaydı. Bunun çok daha uzunlarına rastlıyoruz e, kayıtlarda. Hani çok kaba bir benzetme yapmış olacağım ama Yani Hint ragalarıyla bir akrabalığı varmış gibi geliyor insana hem e, makamsal yapı açısından hem de e, bu e, insanı özgür bırakan tarafı açısından. Şimdilik bu Fatimata, Fatimata albümüne bir ara verip e, Zegori Episkepsis adlı e, başka bir albüme geçiyorum. Yine tabii ki Grigoris Capsalis sözlü bir örneğimiz var. Yalnız buradaki şarkıcıyı tam olarak keşfedemedim. Emin değilim Yanis Papakos'ta olup olmadığından e, bu eski bir şarkı başka örneklerinde dinlemişliğim vardır. Evet sevgili dostlar, zaman hızlı geçiyor ve bu epir şarkıları da epey uzunca doğrusu. Bir de e, görece olarak hakim olduğum bir alan olduğu için galiba çok da konuşuyorum. Şimdi konuşmayalım. E, bir kasap dinleyeceğiz. Bir panayır kaydı bu. Takutça grubundan bahsetmiştim. 1960'lar civarında oluşmuş ve Grigoris Kapsalis'in de e, aralarına katıldığı bir müzisyen grubu. Takut'un eee bana kayıtları var. İki seriden oluşan. Oradan bir kasap dinliyoruz. Gutsia topluluğundan dinledik. Tabii ki e, Klarnet'te Gregoris Capsalis vardı. Aynı albümden, bu panayır albümünden bir şarkımız daha var. İki bölümlü bir şarkı. Bu tarz şarkıları da e, Zagori bölgesinde çok çok e, fazla oranda rastlanıyor. E, ağır ve hızlı bölümleri var parçanın. Evet, Grigoris Capsalis ve Takutsia grubundan dinledik. Bir dans havası, iki bölümlü bir dans havasıydı. Son albümümüz yine Grigoris Capsalis'in mimarlığında gelişen bir albüm. Bu defa şarkıcımız değişik. Hristos Dizimikas. Hristos Dizimikas da çok önemli bir e, şarkıcı. E, burada hem zagori bölgesinin köy şarkıları, karmaşık köy şarkıları hem de e, özellikle şehirlerde gelişen ve e, Osmanlı makamlarıyla etkileşim içinde olan e, şarkılar da var. Aynı zamanda e, özellikle Yanya'da olan şehir şarkıları bunlar. Şimdi o e, gelenekten yani Yanya geleneğinden gelen e, iki parçamız var. Birincisini çok güzel bir şarkı ama hepsini çalamayacağım ikinciyi çalabilmek için. E, şimdi iki şarkı ardı ardına Gregoris Capsalis ve e, Christos Cizimicas dinliyoruz.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 Α Αμαανμαανμανμαέ Άτε να καάψψκ λωνό καρδιγέ πωσε a pochi scorri amore fenesi sapto zagori va ditemo bramatiamo bramafridia Μαύρα μάτια στο ποτήρι Μωρέ γάλα μας στο torrer e geca giola un orecchio İzlədiyiniz, bazar, kəna, bazar, kəna, eğer o yəməs əkizum Kəyərkəmə kəthə vrədiy, kəthə vrədiyə əxə o aftı sqü Εσυσανχώνττο πουλα χων το πούλα και βο φττοχόπι εδι Ε μω θασεέφει λύφα σεφιλίσω Α στο φουσταανάκι μου Αχια τη Vos klavkišu. Varreme mašu, tronu na su trono, to Değerli dostlar keyifli bir şekilde bitirdik programı Bugün Epir'in Zagori bölgesinden Yunanistan'ın Epir bölgesinin Zagori alt bölgesinden Gülenletçi rigoris Capsalis ve arkadaşlarını dinledik Çeşitli şarkıcılarla yaptığı e, Albümlerden Şarkılar seçtim sizler için Azıcık karanlık gibi ama aslında e, Ruhumuz pek karanlık sayılmaz e, Gayet keyifliyiz Evet program sonrasında telefonun başında olacağım 15 dakika 0212 343 4040 0212 343 4040 -40 numaralı telefondan ulaşmanız mümkün. Facebook'lardan ve sayfamdan ulaşmanız mümkün. Ve tabii ki hem bu programı hem bundan öncekileri tunanibereyani.blogspot.com adresinden dilediğiniz zaman dinlemeniz mümkün. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere sevgiler saygılar hoşça kalın to tell me that you don't have a chance to come. But my mother, my mother, to tell me that you don't have a chance to come. Sunan'ın beryanı. Hazırlayan ve Sunan: Muhammed Ketencoğlu. <Sessizlik>